merhaba diyoruz efendim. Merhaba. merhaba. Bizler sizlerle. Ya Hacıvat nasıl oldu açılış iyi gibi bitti mi? İyi de efendim niye kestin şimdi? Kesmek için sormadım Hacıvatım. Bir haftadır şu açılışa hazırlanıyoruz. Nasıl oldu diye sordum. İşte kesmeseydin iyi olacaktı. Tam havaya girmişim. Ya Allah gidiyorum. Sen nasıl oldu diye soruyorsun efendim. Allah Allah. Merak ettim Hacıvat sorduk ne kızıyorsun ya? Ama konsantremi bozdun der? Geçmiş olsun ılık su iç iyi gelir. Neye iyi gelir. Kayseri de mi bozu dedin ya? Ilık su hiç iyi gelir dedi. Yanlış anlıyorsun efendim. Konsantremi bozdun diyorum. Aa, tozluk konsantre. konsantre dağıt, ha. Aa, anladım. <gülüyor> Neyse, baştan başlayalım o zaman. Olur olur. <gülüyor> evet, sevgili dinleyicilerimiz. Ha, dostum programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hacivat. Ben Osman. Osman Kim Karagöz. Bizim bakkal Osman. Ne hani? Yahu şimdi bakkal Osman'ın ne alakası var? ...hem sen Osman mısın? Yoo ben Karagöz'üm. Ee niye Osman'ım diyorsun o zaman? Ya Hacivat'ım bizim Bakkal Osman da dinleyecekti programı. Abi benim adımı da araya sıkıştırırsan sevinirim. Mahalleliye hava atarım dedi. Adam veresiye yazıyor bize. Ayıp olur demezsem şimdi. Tam Osman'ı sıkıştıracak yeri buldun. Açılışta mı sıkıştırılır yahu? Kapanışta mı sıkıştırsaydım Osman'ı? Hayır efendim. Programın ilerleyen dakikalarında ha. araya Bakkal Osman da bizi dinliyor. Ha. Sevgiler, saygılar filan der geçiştirirdin. ...diğer radyo programcıları da öyle yapar. Aa. Diğer radyo programcılarını tanıyor mu Osman? I? Diğerleri nereden bilsin? Elin Osman'ına yahu Allah Karagöz. Allah, Allah sen diyorsun. Diğer radyo programcıları da öyle yapar diyorsun. Ya o birader Ben diğer radyo programcıları birisinin ismini söyleyeceklerse... programın arasına sıkıştırır diyorum. Ha. Sen de birinin ismini söyleyeceğin zaman ha. açılışa ya da kapanışa değil programın arasına sıkıştır diyorum. <gülüyor> programın arasına. Olur olur öyle yaparım ben ha, Güzel. Şimdi baştan alıyorum. Beni iyi dinle. ...çalıştığımız gibi devam et. Tamam tamam merak etmeyin. <gülüyor> Sevgili dinleyicilerimiz... ha dostum programımıza hoş geldiniz. Ben Deniz Hacıvat. Ben Deniz Karagöz. Size merhaba diyoruz. Eh, merhaba! Desene ulan sende merhaba. Ben Deniz Karagöz. Size merhaba diyoruz. Merhaba! merhaba. Bizler sizlerle... Merhaba! Merhaba! <gülüyor> ah, ah, yahu yine niye merhaba dedin durup dururken? İçimden geldi canım. Sen demedin mi? Geleneksel havadan uzaklaşmayalım. Arada bir doğaçlama gidelim diye. Dedim de Karagöz. Açılışta doğaçlamanın işi ne? Oo Hacı bak. Sen de açılışta doğaçlamaya karşısın. Osman'a karşısın. Hay Allah'ım ya Rabbim. Yok yok yok tamam tamam. Bu böyle olmayacak. Açılışı geçelim. Direkt mevzuya girelim. Direkt girelim. Mevzu neydi? Kredi kartı. Ha. Tamam, e, ben bahsedeyim biraz o zaman. Ee, kredi kartı iyidir. Ee, kredi kartı güzeldir. Değişik değişik kredi kartları vardır. Evet. Aynalısı bile var. Yakında taraklısını bile yaparlar bunlar. Son acıma... Öyle değil efendim. Biz insanlara kredi kartlarını dikkatli harcayın. Ha. Dikkatli kullanın anlamına gelen laflar söyleyeceğiz. Ha. Tamam, e. kredi kartlarını dikkatli kullanın. Dişinizi filan kartla karıştırmayın. Maazallah dişiniz kırılır. Ne ya ...nasıl uyarır? Ne bileyim, uyarıyoruz işte be. Ha, bir de kredi kartlarını çocukların uzanamayacağı yerlere koyun. O da ısısında beklesin. Saçmalama Karagöz, neler söylüyorsun? Aa bak unutuyordun, bir de Bakkal Osman da kredi kartı geçmiyor. Alışveriş yaparsan aklında olsun diye söylüyorum. Bak araya sıkıştırdım Osman'ı, diğer radyo programcıları gibi. Bravo Karagöz, <gülüyor> bravo. <gülüyor> yani bugünkü mevzumuz kredi kartı değil, resmen Bakkal Osman oldu. İstersen bir sonraki programa da kasap Cafer'i konuşalım ha? Ya, vallahi Cafer'den bahsetmem. Veresiye yok. Ne diye konuşacağım? <gülüyor> Karagöz'üm programı katlettin. Bir sonrakine iyice hazırlan. Ha, hazırlanırım, sen merak etme. O zaman kapanış sözümüzü söyle bakalım. Efendim, iyi mi? hak dostum burada bitti. Her ne kadar sürçül insan ettikse... ...affola! <gülüyor>